Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, yeni bir sohbette yine alemlerin yüce Rabbi olan Allahu u Zülcelal Hazretlerine sonsuz hamd ve senâ ile sözüme başlıyorum. Tekrar bizleri beraber kılan Rabbime, Ayrıca hamd ediyorum, şükrediyorum. İslam ve iman nimeti başta olmak üzere Rabbimin bahşettiği bütün nimetlere hem sizin adınıza hem kendi adıma teşekkürlerimi arz ediyorum. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de sayısız salat ve selamımızı bu güzel günde mübarek zaman diliminde en mükemmel şekliyle onun layık olduğu halde arz ediyorum. Rabbim kabul buyursun. Allahümme barik lena fi recebe ve şahban ve bellihna ramadan. Ya Rabbi, recebi bizim için bereketli kıl. O geçirdiğimiz ay, yarın mahşer gününde, huzur ilahide bizim için kazanç ayı olmuş olsun. Şimdi şaban-ı şerifteyiz. Şaban-ı Şerif'i idrak ettik. Rabbim bu ayımızı da bereketle, nurla ve feyizle doldursun inşallah. Ve de sağlıkla, sıhhatle, afiyetle Ramazan-ı Şerif'e erişmeyi Rabbim nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in fazlı bereketi hepinizin malumu. Şaban ayı da artık mukaddime olan ay, arefe ay. Hemen hemen arkasından Ramazan'ın geldiği mübarek ay. Daha önce hatırlarsınız söylemiştim Allah dostları Ramazan'a o kadar çok değer verirler ki Ramazan geçtikten sonraki 6 ayı Ramazan'a hasret ayı veda ayı sonraki 6 ayı Ramazan'dan evvelki 5-6 ayı da karşılamayı olarak büyükler değerlendirmeye çalışırlarmış. İnşallah biz de elimizden geldiği kadarıyla, gücümüzün yettiği kadarıyla bu önümüzdeki ayı, güzel günleri ki daha Şaba'nın başındayız, becerebildiğimiz kadar oruç tutarak, daha çok zikrederek, daha çok ibadet ve taata zaman ayırarak, Ramazan ibadetine hazırlık yaparak, ki Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bu ayda çok oruç tutuyorlardı. Hatta Ayşe annemiz öyle söylüyor. Şaban ayında bazen öyle başlıyordu ki aleyhissalatü vesselam hiç orucu bırakmayacak zannediyorduk. Ramazanın dışında Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin tüm ay olarak tuttuğu sadece Şaban ayı var. Öyle olunca durumu müsait olanlar, sağlığı el verenler, hani yazada geldik kolay değil değerli kardeşlerim kabul etmek lazım. Ama imkanı olanlar için hiç olmazsa arada zaman zaman pazartesi, perşembelerle veya eyyamı bir yılda tutulan oruçlarla. işte nafile oruçların nasıl tutulabileceğini hep siz kardeşlerimize aktarmaya çalıştık. Öylece inşallah oruç tutmaya çalışalım. Bu ay, mübarek ay, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayıydı biliyorsunuz. Daha önce bu konudaki büyüklerimizin, Hadistir diye aktardıkları sözleri söylemiştik. Öyleyse salatu selamımızı bu ayda biraz daha artıralım. Resulullah'a daha çok salatu selam okuyalım rahman. Sonra da hani bazı kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif'te hatmi şerifi bitirmiyor, Kur'an hatmini bitiremiyorlar ya. İnşallah bu aydan başlayalım şöyle. Kur'an-ı Kerim okumaya gayret edelim. Ne kadar çok ibadet ve taata zaman ayırırsak o kadar bizim için kazanç olacaktır. Çünkü aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri haftalık ibadetler için pazartesi ve, pazartesi ve perşembeyi seçiyorlar biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Amellerim haftalık ibadetler Allah'u Zülcelal Hazretlerine pazartesi ve perşembe günleri aktarılır, arz olunur. Benim ibadetlerim de ben oruçluyken Rabbime arz olunsun diye tutuyorum buyuruyorlar. Yıllık ibadetlerin de Demek ki zaman zaman böyle vazifeli melekler rapor veriyorlar bizim hakkımızda. Rapor veriyorlar. Hani memurların filan bir yıllık sicil raporları var ya değerli kardeşlerim ona göre terfi alıyorlar. Ona göre maaşlarına yerine göre zam yapılabiliyor veya işte prim verilecekse ona göre veriliyor. Bir haftalık amellerin Cenab-ı Hak Hazretlerine melekler tarafından arzulmuşu var. Bir de yıllık amellerin arzulmuşu var. Aleyhissalatu vesselamü Efendimiz Hazretleri Yıllık amellerin Şaban ayında Cenab-ı Hakk'a arz olunduğunu ifade ediyorlar efendimiz ve de ben oruçluyken amellerim Rabbim arz olunsun istiyorum diye buyuruyorlar. Onun için Şaban ayında bolca oruç tutuyordu efendimiz. Biz de tutmaya çalışalım inşallah Rabbim bu konuda hepimize güç versin, güç versin, kudret versin. Tabii zor, sıcak günlerde oruç tutmak zor değerli kardeşlerim. Bunda itiraf etmek lazım ama sahabe ikram kiram efendilerimize bakıyoruz. Genelde bunu zaman zaman söylüyoruz, hatırlatıyoruz siz değerli kardeşlerimize. Sıcak günlerde, o, o Suudi Arabistan'ın sıcaklarında oruç tutarlarmış ki mahşer gününün ateşine, mahşer gününün sıcaklığına karşı gelsin. O günde bizi bu oruçlar serinletsin diye Bugünün dünyasında sıcaklara rağmen tutulan ki Ramazan-ı Şerif de artık sıcaklara geliyor. Daha çok ecrinin olacağını, daha çok mükafatının olacağını, Rabbimizin daha çok böyle mükafatla muamelede bulunacağını tahmin ediyorum. Onun için becerebildiğimiz kadar diyorum. Sonra bir de biliyorsunuz Şaban ayının içerisinde berat gecesi var. Bu ayın içerisinde bazı rivayetlere göre önümüzdeki bir yılın ki o gün inşallah belki gelecek hafta bu konu üzerine duracağız. Çok yaklaşmış durumda. Evet bu gelecek hafta bu konuyu da yani berat konusunu da ele almamız gerekecek tahmin ediyorum. Değerli kardeşlerim. Bir yıllık önümüzdeki bir yıllığın amelleri de davranışları da bu gecede takdir olunacak. Bu gecede vazifeli meleklere tevziye olunacak hakkımızdaki takdir. Öyle olunca... Şabanı şerife ayrı bir değer vermek gerekiyormuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin işaretleri bu yolda. İslam büyüklerinin tavsiyeleri de böyle. Yani hani gün gün Allah'a gidiyoruz ya değerli kardeşlerim. Ne kadar ne kadar çok ibadetimizi artırırsak, günde bir tesbihi, bir tehlili, bir zikri, bir salatu selamı, bir sayfa Kur'an-ı Kerim'i artırarak eğer ibadet ve taata daha çok zaman ayırırsak ki hayat biliyorsunuz sona doğru gidiyor. Daha kazançlı oluruz. Yarın daha çok, daha çok o halimizden ve davranışımızdan efendim memnun oluruz. Kendi kendimize iyi ki böyle yapmışız deriz mahşer gününde değerli kardeşlerim. Onun için ben de hatırlatıyorum siz değerli kardeşlerime. İnşallah bu ayda becerebildiğimiz kadar... Gece ibadetine daha çok önem vererek, dediğim gibi Kur'an tilavetine daha çok zaman ayırarak, bilhassa Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediğimiz salat ve selamımızı artırarak, günlük salat ve selamımızı artırarak bu mübarek ayı değerlendirmeye çalışalım inşallah. Bu mukaddimeden sonra değerli kardeşlerim, bugün size zikrullahdan bahsedeceğim. Allah'ın zikrinden bahsedeceğim. Tam da günler, tam da ay, tam da Ramazan'a hazırlık, Cenab-ı Hak Hazretlerine yakınlık ayı ya, kurbiyet ayı ya, zikrullahın tam zamanı ya, zikrullahın mevsimi ya değerli kardeşlerim, bugün gelecek hafta becerebildiğim kadar ayeti kerimelerin ışığında, hadisi şeriflerin nurunda ve bereketinde zikrullahın faydalarını siz değerli kardeşlerime aktarmaya çalışacağım. Yani zaman zaman söylüyorduk, şunları yapalım, bunları söyleyelim, onları da bir tekrar edeceğiz inşallahurrahman ama... Zikrullah müminler için, inananlar için çok önemli. Onun için geçmişte bu konulara yer verdik ama tekrar olarak bazı şeyleri tekrar ederek efendim bazı konuları da yeni böyle sohbetimize getirerek inşallahurrahman bugün Zikrullah'dan alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımızı zikretmekten size bahsedeceğim. Zikrullah bir kulun İnanan bir müminin yapacağı en güzel iş diyebiliriz. Madem ki kuluz, madem ki inanmışız, madem ki Rabbim bize İslam şerefini bahşetmiş, yapacağımız en güzel iş, en mübarek davranış. Biliyorsunuz izaha gerek yok ama zikrullah demek Allah'ı zikretmek demek. Onu anmak, onu yad etmek, onunla beraber olmak, onu unutmamak, onu hatırdan çıkarmamak. Yani sadece inşaAllah demek, tabii bunlar da onun içerisinde, bari Allah, elhamdülillah, hayır hayır. Hepsi bunun içerisinde ama sadece zikir o değil, Allah ile beraber olmak. Onun için İslam büyükleri diyorlar ki, كُنَّا ve la تُبَعْلِ Allah ile beraber ol, başka hiçbir şeye aldırma. Başka hiçbir şeyi Anadolu tabiriyle kale alma. Değer verme, Allah ile beraber ol. Çünkü Allah ile beraber olan insanın hayatı da, mematı da, uyanıklığı da, uykusu da, sağlığı da, hastalığı da, her şeyi, Gençliği de yaşlılığı da her şeyi mübarektir, kıymetlidir, değerlidir. Allah ile beraber olmak, Allah'ı anmak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle dili Allah'ın zikri ile yeşertmek. Öyle olunca dil Allah'ı zikredince, Allah ile beraber olunca dilden zikir kalbe iniyor. Ayetlerle göreceğiz inşallah, hadislerle göreceğiz. Zikrullah'ın ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Zaten bunun üstüne söz söylenir mi? Allah ile beraber olmak, Allah'ı anmak, yaratıcıyı anmak ne mübarek iş, ne güzel iş. Allah'ı anmak. Hem gönülde Allah ile beraber olmak hem de dilde Allah'ın adını anmak. Dün gece geçenlerde eskilerde yaptığım bir sohbeti kardeşlerimiz koymuşlar. Saat 2 ile 3 arasında kendim de dinledim. Doğrusu kendim de istifade ettim sohbetten. Besmele'nin, Besmele-i Şerife'nin fazileti üzerinde durmuşuz. Ne kadar, ne kadar kıymetliymiş. Çünkü Allah'ı anmak demek. Bir işin başında Bismillahirrahmanirrahim demek, Allah'ı hatırlamak demek. Müslüman öyle bir insan ki, Yaptığı her işe besmeleyle başlayan insan yani Allah'ı anarak, Allah'ı zikrederek, Allah'ı unutmayan, yaptığı işlerde Allah'ı unutmayan insan demek. Sonra da yaptığı işi besmeleyle yapabilecek olan insan demek Müslüman. Yani biz öyle bir halin, öyle bir yaşantının içerisinde olmalıyız ki her halimizde Allah ile beraber olmalıyız. Allah da bizimle beraber olmalı. Ayeti göreceğiz inşallah. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ Rabbimiz öyle buyuruyorlar. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredi. Besmele ile başladığımız işte Rabbimizin lütfu var, ihsanı var. Yani ya Rabbi aciz olarak, kulun olarak ben seni unutmuyorum. Sen de beni bırakma ya Rabbi. Sen de beni bırakma ya Rabbi. Allah'ı anmak, zikrullah. Allah'ın adını anmak. Hani bazıları derler ki değerli kardeşlerim sadece Allah'ın adını anmak marifet değildir. Hani dervişler otururlar, alakalı olurlar böyle, zikre derler. Allah, Allah, Allah. Bazen dakikalar, bazen saatler sürüyor. Bu arada, bu arada zikirle ilgili ilahiler okunuluyor. Mesela makşilerin zikirlerinde bulundum. Onlar oturarak böyle zikir yapıyorlar. Aslında nakşilerde zikir kalbidir. Kadirilerin, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kabri saadetlerinin bulunduğu yerde, Kadiri kardeşlerimizin zikrinde bulundum. Onlar şöyle bir mukaddime yapıyorlar. Sonra kalkıyorlar ayağa, kol, kol, kol, kol kola giriyorlar. Büyük bir dergah orası, Bağdat'ta. Efendim, kol kola girdiler, dakikalarca ayakta zikir yaptılar. Hani bazıları riyakarlık filan falan diyorlar. Onlara diyoruz ki bu, bu riyakarlığı keşke siz de yapın. Siz de yapın. Evet. Allah'ı zikretmek. Dil ile Allah'ı zikretmek. Sonra o zikri kalbe indirmek. Kalbi Allah ile meşgul etmek devamlı. Allah ile beraber olmak. Tasavvife bu hal için de hani dünyalık ne iş yaparsa yapsın el karda gönül yarda diyorlar. El dünyalık bir şey yapıyor ama mesela hanım kardeşlerimiz evde iş yapıyorlar. Bir kardeşimiz direksiyonda veya tezgahın başında bir şeylerle meşgul. Becerebiliyorsak eğer, yapabiliyorsak, eğer kafil olmuyorsak alemlerin yüce Rabbini Allah'ı zikretmek. Tabii dil ile zikir Kur'an-ı Kerim'de değişik ayatı ilahiye de bize Emrediliyor, tavsiye ediliyor. Sebbihisme rabbike'l-e'lâ. Muhammedim Resulullah'ın şahsında bize hitap. Ala suresinin başında Rabbimiz emrediyor. Yüce Rabbin adını zikret. Sebbihisme rabbike'l-e'lâ. Veya Rabbin yüce adını zikret. Diğer ayeti kerimeler. Yani buralarda mesela... قُلِ اللّٰهَ ثُمَّ ذَرْهُمْ ف۪ي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ Sen Allah de Muhammed'im. Sonra o inkârcıları, inanmayanları kendi dünyalarında, kendi hallerinde bırak. Orada dalsınlar, yüzsünler. Bakalım sonuç ne olur? Sen Allah de. Sonra قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ve وَذَكَرَسْ مَ رَبِّهِ فَصَلَّ Mesela bir başka ayeti i kerimede. Nefsini tezkiye eden, Nefsini terbiye eden, nefsini kontrol eden kurtuluşa ermiştir. Sonra rabbihi, Rabbinin adını zikreden ve salla namazda kılan felaha ermiştir, kurtuluşa ermiştir. Diğer bazı ayeti kerimelerde hep Rabbimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sonra başka peygamberlere ileride gelecek göreceğim, göreceğiz beraber değerli kardeşlerim okuyacağım sizlere yine Onların şahsında, peygamberlerin şahsında Kur'an diliyle müminlere inananlara bize yüce zatını zikretmemizi emrediyor. Öyle olunca namaz bir zikir, oruç bir zikir değerli kardeşlerim. Ezan mesela bir zikir. İstiğfar okumak. Estağfurullah el estağfurullah el demek. Kelime-i tevhid okumak. Sübhanallah demek. Elhamdülillah demek. Elhamdülillah demek. Allahu u Ekber demek zikrin enva'ı, çeşitleri değil mi değerli kardeşler? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Müminler Allah'ı diyorlar mesela. Musa aleyhisselam, Musa aleyhisselam zaman zaman aktarıyorum. Aktarmaktan da çok zevk alıyorum, çok tatlı bir rivayet. Zaten duymuştuk bunları hocam demeyin değerli kardeşlerim, sohbet ediyoruz işte. Ya Rabbi bana bir zikir öğret. Ben o özel zikirle seni zikredeyim diyor Musa aleyhisselam. Cenab-ı Hazretleri böyle ki: "Ya Musa, la ilahe illallah de." Ya Rabbi bu zikir çeşidini bütün kulların biliyorlar. "Ya Musa, la ilahe illallah de." Kul la ilahe illallah. Siz de biz de la ilahe illallah diyelim inşallah. Rabbimiz öyle istiyor peygamberine Musa Aleyhisselam'a öyle öyle tavsiye ediyor. Musa Aleyhisselam yine iltica ediyor, yalvarıyor. Ya Rabbi ben öyle bir zikir, öyle bir tesbih, öyle öyle özel bir şey istiyorum ki onu ben söyleyeyim, ben bileyim. Yani ibadetteki hırsından, Cenabı Hak Hazretlerini daha çok, daha güzel, daha mükemmel zikretme arzusundan dolayı Öyle bir şey olsun ki bana has olsun ya Rabbi. Ya Musa gökler ve yerler varlık alemindeki her şey terazinin bir kefesine konsa La ilahe illallah demek terazinin aynı terazinin öbür kefesine konsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek her şeye ağır gelirdi ya Musa. Öyle olunca çokça okuyalım inşallah. Kur'an-ı Kerim okumak mesela zikrin en aftali, en güzeli, en mükemmeli. Şimdi tavsiye ediyoruz işte biraz evvel söyledik hatimlere başlayalım. Ramazan'ın şerife doğru. Şaban'da bitirelim, Ramazan'da bir daha yapalım. Şaban'da bir hatim bitirelim, Ramazan'da iki yapalım, üç yapalım. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetsin kâbe'nin karşısında Resulullah'ın huzurunda olsun bu hatimler. Değerli kardeşlerim yani Allah'ı zikredeceğiz de yol mu yok? hani Allah'a varan yollar beşerin nefisleri adedindedir adedincedir veya İslam büyükleri öyle söylüyorlar nefesleri adedincedir. kul Allah'a gidecek de yol mu yok yapılan ibadat taat değişik zikirler hep Rabbimizin razı olduğu ameller ve davranışlardır ve bunların en güzellerinden biri de en kolay yollardan biri de Salatü selam Diğeri de Kur'an-ı Kerim. Çünkü bire on katlanıyor. Bütün ameller zaten öyle de. Salatu Selamın Yani öyle öyle güzel ki değerli kardeşlerim. İstiğfar niyetiyle de okursunuz. Zikir niyetiyle de okursunuz. Resulullah'a yaklaşmak niyetiyle. Cenab-ı Hak Hazretlerine yaklaşmak niyetiyle. Kur'an-ı Kerim mesela. men يحب أن يحدث ربه فليقرأي Kur'an Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun buyuruyor Aleyhisselatü Selam. Ne mükemmel. Yani bir mümin... İbadet istiyor, taat istiyor, meşgale istiyor da Allah kelamından daha güzelini bulmak mümkün mü? Tabii ticaretimizle meşgul olacağız bunları hep söylüyoruz değerli kardeşlerim. Günlük işimizi yapacağız, istirahatimizi yapacağız ama ibadet ve taat anında. Yalnız ibadet ı taat esnasında becerebilirsek eğer kalbi zikri ihmal etmeyeceğiz. Yani ibadet ve taat esnasında da kalbimiz Allah ile beraber olacak. Yani namaz kılıyoruz mesela. Allahu Ekber. Durduk namaza. Bazen kardeşlerimiz soruyorlar. Geçenlerde babamla istişare ettim aynı konuyu. Bilmiyorum sizlere aktardım mı? Namaza duruyoruz mesela. Öğle namazında, ikindi namazında imam da okumuyor. Ama imam kardeşimiz orada hiç olmazsa onun bir kıraati var. ve Fakat biz Hanefiler imamın arkasında ikindi de bile okumuyoruz. Akşamda yasıda, sabahta zaten imamın arkasında okumuyoruz. E ne yapacağız? Yani... Kendimizin geliştirdiği güzel bir tempo ile Allah'ı zikredeceğiz. Namazda da öyle. Allah, Allah. Fuzuliyatla meşgul olmayacağız. Başka şeylerle becerebilsek meşgul olmayacak. İbadet ve taat esnasında da mesela dille zikrederken kalp ve iştirak edecek. Diğer ibadetler esnasında da Allah ile beraber olacağız. Günlük işlerimizde de elimiz hani biraz önce söylediğim gibi el karda Günlük işlerimizi yaparken ama kalp ile... Allah'ı zikre eğer devam edebilirsek bunu temin edebilirsek zaten kalpten yapılan zikir için hadisi şerif de var a.s. buyuruyorlar ki zikrin en hayırlısı kalpten yapılan zikir o hale kimse muttali olmuyor çünkü hani dilden okuyorsunuz elinizde tesbihiniz zikrediyorsunuz değişik haller cemaatin içerisinde efendim Kur'an okuyorsunuz namazdan sonra zikir yapıyorsunuz veya işte bulunduğunuz ortamda elinize tesbihinizi almışsınız Allah'ı zikrediyorsunuz olur ya nefis ve şeytan araya girebilir belki riyakarlık araya girebilir ama kalbe hiç kimse hatta eğer dil kıpırdamıyorsa dil hareket etmiyor da telaffuz etmiyorsa la ilahe illallah dediğinizi Subhanallah dediğinizi, elhamdülillah dediğinizi belki melekler bile duymuyor. Melekler bile duymuyor. Büyüklerimiz diyor ki o halde kulun zikrine melekler bile muttali olamazlar. Yani böyle hani Nakşi kardeşlerimizin yaptıkları gibi başını kalbinin üzerine doğru eğmiş, gözlerini de yummuş, yumulmuş gönül alemine Allah'ı zikre diyor kalbinden, kalbinden ve gönlünden Allah, Allah, Allah diyor, melekler bile o hale muttali olamıyorlar. O kul, Allah, o kul Allah ile o anda beraberdir ve o davranış Allah ile kul arasındadır. Yalnız İslam büyükleri diyorlar ki, nefesi, Allah dediği nefesi, ağzından özür ağzından ve burnundan çıkarken nurla ve mis gibi bir kokuyla çıkarmış, melekler o kokunun güzelliğinden ağızdan ve burundan çıkan, o, o nurdan bu kul Allah'ı zikrediyor diye bilirlermiş. Ama amel lefterine yazmıyorlar. Peki ne oluyor o? Alemlerin yüce Rabbine Allah'a emanet oluyor. Allah'a emanet oluyor. Hani kelime-i tevhid konusunda, diğer zikirler konusunda, mesela oruç konusunda zaman zaman söylüyoruz ya, kulumun bende bir emaneti var buyuruyor ya Cenab-ı Hak hazretleri. o, o işte kalbi zikir, o hafif zikir yani gizli zikir direkt olarak alemlerin yüce Rabbine Allah'a emanet olmuş oluyor. Ve de ve de onun ecri mükafatı bir başka oluyor. Değerli kardeşlerim, Allah dostları, sevilen insanlar, büyük insanlar dil ile Allah'ı o kadar çok zikrederlermiş ki Allah'ı zikrede de o hale gelirlermiş ki bütün vücutları ve organları kendi istemese de hatta uyku halindeyken bile Allah'ı zikredermiş. Bana dervişler, sultani zikir, zikre sultani diyorlar. Yani tabii bu, olur mu böyle bir şey? E, yaşa da gör denilir insana değerli kardeşlerim. Cesaretin varsa, yiğitliğin varsa hodri meydan, yaşa da gör. Yap bakalım, sen öyle bir Allah'a bir var bakalım Cenab-ı Hak Hazretleri sana nasıl gelecek? Mevlana'mız, ömrümüz boyu her nefes alırken hu dedik, verirken hu dedik diyor. Bunlar boşa söylenmiş sözler mi zannedersiniz? Bakmayın bizim, benim gafletime değerli kardeşlerim. Dünya bizi çok şeyle aldatıyor, çok şeyle aldatıyor. Üstadın dediği gibi bizden öyle bir şey kopardılar ki, her şeye eşit bir şey. İtiraf edeyim, ben ilkokul talebesiyken, çok daha güzel bir kalbe sahip. Bu dünya bizden çok şey kopardı, çok şey aldı gitti. Sokakta gördüğümüz manzaralar, seyrettiğimiz televizyonlar, yediğimiz rızık, yaşadığımız dünya yani bize, bize çok zarar veriyor değerli kardeşlerim. Çok zarar veriyor. Geceleyin Allah'ı zikrediyorsunuz seccadenin üzerinde. Sabahleyin ne var ne yok diye haberlere bakayım diye bir televizyon açıyorsunuz. Gece kazandığınızı sanki orada bırakıp veya işte üstünü külleyip örtüp oradan kalkıyorsunuz. Veya ibadet ve taatla meşgul oluyorsunuz. Allah'ı zikrediyorsunuz. Sokakta gördüğünüz manzara dışarıdaki kulakları çınlasın babam zaten televizyon yok onda seyretmiyor da. Bunlar bunlar benim bu siz kardeşlerime dost olarak sohbet içerisinde söylediğim şeyler. İsteyen alır, isteyen almaz. Haberleri dinledikten sonra, radyodan haberleri dinledikten sonra, haberleri takip eder babam, radyodan haberleri dinledikten sonra, radyoyu kapattıktan sonra orada duyduğum hanım spikerin sesine istiğfar ederim der idi bize. Terakki etmek istiyorsak, Kullukta dürüst olacağı. Hani Mevlana'mızın dediği gibi bir yandan zikredip öbür yandan başta kendime söylüyorum bütün bunları. Öbür yandan boşa götürmeyeceğiz. Eğer terakki istiyorsak hakikaten kul olalım istiyorsak. Mevlana'mız ambarı diyor zikirle ibadet ve taatla durmadan dolduruyorsun. buğday döküyorsun yukarıdan ama diyor aşağıda Mevlana tabiri bu. Aşağıda sayısız delikler var. Fareler özür diliyorum. Oralardan hep çekiyorlar diyor hububatı, senin ambar yine boş kalıyor, yine boş kalıyor, yine boş kalıyor. Alemlerin Yüce Rabbini Allah'ı zikir değerli kardeşlerim. Ne ulvi, ne mübarek hatta ne kutsi bir davranış. Ne güzel bir davranış. Büyüklerimiz diyorlar ki dil ile olur zikir. Allah'ı zikretmek dil ile olur. De söyledik. Kur'an tilaveti, Sübhanallah demek, istiğfar okumak, salatu selam okumak, ezan okumak mesela zikrin en güzellerinden. Aleme Allah'ın adını duyurmak demek. Müezzinler biliyor musunuz mahşer gününde değerli kardeşlerim Resulullah öyle buyuruyorlar. Müezzinler mahşer gününde boyunları ve boyları herkesin içerisinde daha yüksek olacakmış. Allah'ın adını başkalarına duyurdukları için, aleme ilan ettikleri için Cenab-ı Hak onlara böyle bir iltifatta bulunacak. Boyu uzun olanlar bu bu dünyadayken in inananların arasında demek ki müezzindi diye bilinecekmiş ve tanınacakmış. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Dil ile zikir belli. Kalp ile zikir var dedik biraz evvel. Bir de kalbin zikri varmış. Dilinizi damağınıza yapıştırıyorsunuz böyle değerli kardeşlerim. Ondan sonra kalbinize yöneliyorsunuz ve kalben Allah, Allah, Allah diyorsunuz. Kelimeyi i Tevhid okuyorsunuz veya işte e, zikrin envağı değişik zikirler. Kalbin zikri daha bir başka olurmuş. Bu bir diyor Elmallah Hamdi Efendi Allah'ın varlığını gönülden Allah'ı anmak bir Allah'ın varlığını tefekkür etmek. Bir bahçeye girmişsiniz, Allah'ın varlığını tefekkür ediyorsunuz. Bir deniz manzarası karşısında Allah'ın varlığını tefekkür ediyorsunuz. Ayet-i kerimeyi biraz sonra okuyacağım inşallah. Yani o o o da bir Allah'ı zikir. Allah'ın kudret bölümden ahlaksızlıktan, kötülükten, çirkinlikten onları düşünüyor. O da kalbi zikirdir diyor. Hele hele bu madde aleminin, melekut alemini, kutsi aleminin, tabi Cenab-ı Hak Hazretleri'nin, burada hemen söyleyeyim değerli kardeşlerim, Cenabı ı Hak Hazretleri'nin zatı düşünülemez. Onun kudretinin delilleri düşünülür. Ama böyle melekut alemini, beşer üstü alemini, cenab Hak Hazretleri'nin kudret alemini düşünmek, ki ona tefekkür diyoruz, o Bambaşka bir iş. Onu yapabilmek de zor, anlatabilmek çok daha zor değerli kardeşler. Yani o tefekkür denilen, Cenab-ı Hak hazretlerinin bir kuluna ihsanlarının en mükemmellerinden biri olan o muhteşem hal, muhteşem davranış, yani sanki gözü dünyaya kapatıp da gönül aleminde Allah ile beraber olmak ve Allah'ı zatını değil, Allah'ın sunuatını, yarattığı şeyleri, fiillerini, emirlerini ve nehilerini ve de onunla ilgili şeyleri düşünmek bu, bu bambaşka bir şeymiş. Ki alimlerimiz ona tefekkür diyorlar. Tefekkür diyorlar. Tefekkür için buyruluyor ki, Tefekkürü saatin hayrun min sene. Bir rivayet böyle. Bir saat Allah'ın zatını, yani zatı derken o o yarattığı şeyleri ve o onun nasıl akıllardan öte olduğunu akılla idrak olunmaz olduğunu düşünmek ve Allah ile beraber olmak bir senenin ibadetinden daha hayırlıdır. Diğer bir rivayet Tefekkurü saatin hayrun min ibadeti 60 sene. Demek ki şahıstan şahısa değişiyor. Resulullah'ın tefekkürünü düşünün. Peygamberlerin tefekkürünü düşünün gerçek e, eşyanın sırrına vakıf olmuş hadisatın sırları kendisine açılmış ve de Cenab-ı Hak Hazretlerinin kainat üzerindeki tahakkümünü bilerek ve görerek tefekkür eden sırlar aleminin açılan perdelerinin arkasını görerek tefekkür eden bir kişinin tefekkürünü düşünün onun içinde bir saatlik tefekkür 60 senenin ibadetinden, gafilhane yapılan ibadetinden daha hayırlıdır diye buyurulmuş. Yani mesela değerli kardeşlerim, tabii yaşantıyla bu çok ilgili. Gönül alemi, saatim dolmuş ona bakıyorum. Gönül aleminin e, hali, Cenab-ı Hak hepimize lütfetsin, günlük yaşantıyla çok ilgili. Yani mesela günlük hali çok güzel olan insanlar hep güzel rüyalar görürler ya, sanki onun gibi. Davranışları ve de yaşantısı çok güzel olan bir insanın gönül alemi de çok bereketlidir. Dışarıdan siz ister görün ister görmeyin. Onun gönlünde volkanlar patlıyordur. Onun gönlünde güneşler doğuyor, batıyordur. Onun gönlünde dışarıda hani dışı zahiri halk ile beraber, batını devamlı hak ile beraber olan bir Allah dostu, velisi onun gönlünde diyorlar nice güneşler doğar, batar. Nice volkanlar kaynar. O, o melekut alemini, Ebu Abdullah Kareşi diye e, yahut da Kuraşi olabilir Kuraşi diye bir zat cüzdan hastalığına müptelayım işte değerli kardeşlerim. Yatağa da müptela, yatağa da yatıyor. Yani aynı zamanda yatalak da Davamlı yattığı için etrafındakiler onun çok sıkıntılı olduğunu zannederlermiş. Samimi dostlarından birisi soruyor, efendim yıllardır, yıllardır yatıyorsunuz, sıkılmadınız mı? Cenab-ı Hak Hazretleri gönül gözümü açtı. Etrafta hep melekleri görüyorum. Onların onların o muhteşem yaratılışları ve davranışları, yaptıkları işler bana benliğimi unutturuyor, onun için hiç sıkıntı çekmiyorum diye buyurmuşlar. Aynı zahtan rivayetlere göre, bin defa Rabbimi rüyada gördüm diye hatıralar var. Nakiller var. Değerli kardeşlerim demek ki Cenab-ı Hak Hazretlerinin zikri bir dil ile olurmuş. Bir de kalp ile olurmuş. Üçüncü şekli de bedenle zikir yapılabilirmiş. İşte kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, eda ettiğimiz hac, Allah için camiye yürümemiz veya sahiri cihat mesela Allah için koşturmak savaşa girmek, gayret etmek, çabalamak, terlemek, bunlar bedenle yapılan zikirlerdi. Unutmayalım, Allah'ı zikretmek demek, Allah ile beraber olmak demektir. Zikrullah'a, konuyla ilgili ayetlere geçmeden bir hatırlatma daha yapmak istiyorum değerli kardeşlerim, not almışım. Alemlerin Yüce Rabbini devamlı zikretmek ayrı bir bereket, Onunla devamlı beraber olmak ayrı bir nur ve feyiz. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'tan korktuğu için bir kişinin veya utandığı için günahlardan uzak kalması da Allah'ı zikir sayılır. O da ayrı bir Allah ile beraber olma edebilir. Hani daha önce söylemiştim ya ben size Cenab-ı Osman radıyallahu anh efendimiz hazretleri, Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'tan haya ettikleri için o, o muhteşem edepleri ve hayaları içerisinde çamaşır değiştirirken bellerini doğrultamazlarmış. Buradan alınız, buradan alınız. Müminin yanında kimsenin olmadığı zamanlarda bile, kapısını örttüğü zamanlarda bile Peygamberimiz hani Allah'ın melekleri vardır ve asıl utanılması gereken Allah'u Zülcelal Hazretleri'dir. İşte oradan tutunuz işi günaha girileceği zaman günah işleneceği zaman eğer bir mümin Allah'ı hatırlar da alemlerin yüce Rabbini hatırlar da günah işlemezse o da ayrı bir zikir, ayrı bir nur, ayrı bir feyiz, ayrı bir bereketmiş efendim. Ayet-i kerimede de işaret ediliyor esadıyla. Ve olarak, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, kullarından, yani işledikleri bir günahdan dolayı bir bir kötü çirkin bir davranışta bulunmuşlar yahut da herhangi bir günahla kendilerine zulmetmişler sonra da Allah'ı hatırlayıp bana yakışmaz bu haldeyip deyip günahlarına istiğfar etmişlerse o müminlerin halinin güzelliği işte böylece ayet-i kerimede de met metolunmuş oluyor ki... ...Allah'tan başka günahları kim affedecek? Aslında hep ondan utanması lazım müminlerin. Ondan çekinmek lazım, ondan korkmak lazım. Yani insanlardan utanıp da davranışlarına evet çeki düzen vermek ayrı bir güzellik belki ama... ...asıl gerçek mümin her nefeste, her yerde, her türlü şart altında... Allah-u Zülcelal Hazretleri'ni unutmayacak. Yani ibadet ve taat yaparken, zikrederken Allah ile beraber olmanın feyzi ve bereketi günahlardan sakınırken de yine Allah'ı zikretmek. Yine Allah'dan utandığı için günahları terk etmek. Cenab-ı Hak Hazretleri bize bunu da hatırlatmış oluyor. Ayet-i Kerime'yi kısaca ele almış oldum değerli kardeşlerim. Evet, Allah'ı zikretmek konusundaki ayetler dedim de, isterseniz... İsterseniz şu ayetle başlayalım esan divi la Rabbimiz Kur'an'ı Kerim'de bize emrediyorlar diyorlar tavsiyede bulunuyorlar ve buyuruyorlar ki esan divi la ya eyuha ladin aaman zikran kethira ey iman edenler ey iman edenler hitap bizedir değerli kardeşlerim üzkürullaha zikran kethira Allah'ı çokca zikredin çokca zikredin. Zikri kesir ile, her halinizde, her davranışınızda mümin, çok özür diliyorum, bir ailevi beraberlik esnasında bir de banyoda ve iken lisani zikirde bulunamaz. Onun dışında her yerde ve her zaman lisanın zikredebilir. Kalbi zikrin ise inkıtağı yoktur. Kalbi zikir her halde devam edebilir. Her halde devam edebilir. Her halükarda. Hani rabıta konusunda hocalarımız bize anlatıyorlar. Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz hazretleri resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar ve efendim ya Resulallah ben ihtiyacımı giderirken bile sizi unutamıyorum. Abdest tazelemeye gittiğim zaman bile sizi unutamıyorum bundan da çok utanıyorum, hayal ediyorum. Ne yapayım diye sorduğu zaman Resulullah buyuruyorlar ki sevginin muhabbetin çokluğundandır zararı yok. Ama Ebubekir çizgisinde bir hatırlama. O iman neşesi içerisinde değerli kardeşlerim. Yani zikri hafiyye mümin her halükarda devam eder. Hani ayeti kerime ayeti kerime zaten hemen alacaktık. Rabbimiz buyuruyorlar ya إن في خلق السماوات والأرض وقتلا في الليل والنهار لآيات لؤلئلئالباب لأولي لؤلئلئالباب لأولي أكل صاحبَلَرْنِ جنابها قَزِّتَرُ أَرَادَ أَنْلَمَّتُرْلَكَنَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا Cenab-ı Hak Hazretleri, akıllıları anlatıyor ayet-i kerimede. Akıl sahiplerinden bahsediyor. Onlar ellediğine öyle kullar ki, Allah'a kıyamen ayakta Allah'ı zikrederler. Ve ku'udan oturarak Allah'ı zikrederler ve ala cunubihim yattıkları zaman yanlarının üzerinde bile Allah'ı zikretmeye devam ederler. Eğer ihlas varsa, samimiyet varsa, yattığı yerden veya uyumak için yattığı zamanda bir müminin Allah'ı zikretmesine hiçbir beyis yok, hiçbir mahsur yok. Yanını yastığına koymuş, kıbleye karşı dönmüş, ayaklarını da edeben hafif toplamış böyle değerli kardeşlerim. Bismike Rabbiy ve da'tu da canbi faghfirli zenbi diğer duaları okuyor, Seyyidül istiğfarı okuyor, istiğfar da bulunuyor. Efendim, o muhteşem bir dua var. Onu bilmiyorum ben size hatırlattım mı? Resulullah yattığınız zaman en son sözünüz bu olsun diyor. Allahumma eslamtu ve ve ve zahri ve la e ve la illa Allahumma ve bu duayı okuyunuz son sözünüz bu olsun diyor ali sallallahu ondan sonra gözünü yummuş Gönlünden Allah, Allah, Allah diyerek veya la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek uyuyor bir mümin. O müminin uykusu da ibadet. Uykusunda da zikir halinde o. Ya İşte ey iman edenler Allah'ı çokca zikredinin içerisinde bunların hepsi var. Ayakta zikir, yolda yürürken. Otobüste, dolmuşta giderken, ne bileyim direksiyonda veya iş görürken şurada, burada, her halükarda veya namazın değişik hallerine işaret de var burada tabi. Kıyamda Allah'ı zikrediyoruz. Hanefi mezhebine göre namazın en kıymetli bölümü Allah'ın huzurunda durduğumuz için kıyam bölümüdür. Kıyamda el bağlamışız böyle. Başka hiçbir otoriteyi kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin tanrılığına şey etmiyoruz, temayül etmiyoruz, eğilmiyoruz. Hiç kimseye. Yani bir şey demiyoruz. Ya Rabbi senin huzurundayım. Senin huzur. Senden başka mabut yok. Senden başka tapılacak varlık yok. Ben de senin kulunun ve huzurundayım. İmamoza Hazretlerine göre namazın en kıymetli bölümü. Onun için becerebildiğiniz kadar uzatın. Yani ömrümüz hep, tabii onunla haşa böyle bir şey söylemekten Allah'a sığınırım ama namazlarımız hep Kevser Suresi ile İhlas Suresi ile bitmesin. Biraz uzun yerler okuyalım. Ayet-el Kürsi'yi okuyalım. Amen-el Resulü okuyalım. Namazlarımızda Huvallahüledi'yi okuyalım. Yasin'den ezberimiz var. Okuyalım onları. Çünkü namazda ne kadar e, uzattık, Allah ile beraberliği o kadar uzattık demek. Daha önce söylemiştim ben size. Namaza duran kişi karşısında Allahu Ekber dediği zaman Allah ile arada hiçbir perde kalmıyor. Karşısında Allahu zülcelal ne kadar uzatırsan o kadar bereket şimdi bazen bakıyorum bazı dostlar namaz kılıyorlar rükudan daha kalkarken secdeye diğer secdeden kalkarken ikinci secdeye kıyamda ne zaman durdun yani bazen doğruyu söylemek lazım İmam kardeşlerime bile sitem ediyorum namazdan selam veriyoruz cemaatle Şöyle hani birkaç kelime bir dua okuyacağız ya farzla sünnet arasında. Daha biz şeye dururken ben Allahu Ekber sünnete namazdan sonraki sünnete dururken bakıyorum. İmam kardeşim rüküda, rüküye varmış birinci rekatta. ya mübarek ne zaman kıldın? Veya Allahu Ekber duruyorum. Sübhaneke okuyacağım ya daha ben tekbiri alıyorum. Yani ben kendi, kendi suçlarını hatalarını e, burada ekranda söylüyorum. Bir, bir evvelki bölümde itiraf ettim değil mi? Yani şurada sohbet ediyoruz. Yanlış anlamanın alemi yok. Yani ben çocukken daha temizdim, daha güzeldim, daha kaliteli bir adamdım, daha daha efendim güzel bir kalbe sahiptim diye açıkça söyledim. Halimi itiraf ediyorum ve kendimden şikayet ediyorum. Bazı şikayet edilecek meseleleri açıkça söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Allahu Ekber diye duruyorum. Akşam namazına, yasın namazına Sübhaneke okuyacağız. Ne zaman okuyor imam kardeşim bilemiyorum Sübhaneke'yi. Öyle olunca ben Sübhaneke'yi okuyamıyorum. Tabi imam Fatiha'yı okumaya başladı mı Sübhaneke'yi okuyamazsınız artık. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i dinleyeceksiniz. Hatta Mehmet Zihni Efendi'ye göre Sübhaneke'yi okuma zamanından sonraya kalmışsanız yani arkadan gelmiş de imama geç uymuşsanız, imam Fatiha'yı okumaya başlamışsa, imamın e, hafi kıraatlerinde yani e, e, sessiz kıraatinde, öğle ve ikindi namazında bile Sübhaneke'yi okuyamazsınız. Çünkü o anda imam Fatiha'yı okuyordur. Tamam mı efendim? E böyle olunca yani e, acelemiz ne yani? Hem kendime söylüyorum hem böyle yapan kardeşlerime söylüyorum. Namazı uzatmak, namazdan zevk almak. Allah'ın zikrinden zevk almak demek. فَاِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman... Kovulmuş, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden Allah'a sığın diye Rabbimiz emrediyor ya Rasulullah onun şahsında bize. Namaza başladığımız zaman, Kur'an-ı Kerim okumaya başladığımız zaman, zikre başladığımız zaman şeytan geliyor birçok işleri hatırlatıyor bize. Ona engel olmak istiyor. İbadet ve taatımıza, Allah'a, zikrimize, Rabbimizi zikrimize engel olmasın diye onun için şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Yoksa Kur'an-ı Kerim açıyorsunuz, okumaya başlıyorsunuz. Falan yere telefon edeceksiniz, falan işiniz var, falan evde yapılacak şu iş var. Hemen hatırınıza getiriyor ki iblis sizi o ibadetten alabilsin. Ya işte namazla birçok şeyler aklınıza geliyor ki bir an evvel hani şu namazı bir aradan çıkaralım diye. Kim bunu yaparsa hata ediyor. Ben de siz de değerli kardeşlerim. Allah-u Zül Celal Hazretlerini her halükarda zikredeceğiz. Her halükarda. Onun için mümin yattığı zamanda da yattığı zamanda da Allah'ı zikrederek uyumalıymış. Demek ki e, müminler böyle Allah'ı ayakta zikreden kıyamda zikreden müminler oturduğu yerde Allah'ı zikredenler yanları üzerindeyken yatmış halde Allah'ı zikredenler Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ayeti ile met olunmuş kişilerdir ve onlar akıl sahipleridir. Hakikaten akıllı insanlar onlardır. Daimi zikir içerisinde olanlardır. Mevlana'nın dediği gibi Mevla öyle söylüyor. Abidlerin namazı günde beş vakit diyor. İşte sabahleyin, öğleyin, ikindeyin, akşam yatsı. Ama diyor aşıklar daimi namaz içerisindedirler. Daimi zikir içerisindedirler. Daimi Allah ile beraberdirler. Tabii ki mi şarlatanlar bunu alıyorlar. Canım işte diyorlar biz Allah ile beraberiz ya namaz kılmaya da gerek yok. Birine televizyonda sordular. Bizzat dinlemiştim. Bazı programları öyle takip ediyorum. Namaz kılıyor musunuz falan diye sormuşlardı. Kılıyorum falan dedi. Biraz böyle Anadolu Konya tabiriyle geveledi ağzında meseleyi. Ondan sonra sen dedi bunu bunu demek istiyor. Bizim kılmadığımız zamanlara da bakma. Biz diyor ki devamlı kalben Allah ile beraberiz diyor. O diyor yatmak kalkmak zahirdir diyor. Mevzu Allah korusun. Allah korusun. O Allah'ın emri. O şeriatın emri. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eremediği bir mertebeye sen hangi halinle ermiş olacaksın? Bak bakalım Resulullah'ın hayatına bir vakit namaz fevt olunmuş mu? Uyuyarak geçirdiklerini derhal kaza ettiler. Uhud harbinde kılamadıklarını derhal kaza ettiler. Onun dışında var mı hiç Resulullah'ın hangimiz Allah'ın Resulü'nün kalbinden daha temiz bir kalbe sahibiz? Hangimiz ondan daha çok Allah'a yakın yiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalben o kadar Allah ile beraber ki uyuyor, uyanıyor, zikri daimi içerisinde hani biraz evvel demiştim sultani dedi diyebilirsiniz. O bir tabirdir. Mühim olan o, o isim değil, mühim olan o haldir. O halin içerisinde olduğu için tenem muaynaya vela yenamu kalbi gözlerime uyur ama kalbim uyumaz aleyhi ve sellem. Kalbi uyumadığı için abdesti de bozulmuyor. Ama bu hale rağmen hiçbir vakti Asla fevdetmiş değillerdir. Ve ekber. Oraya da geleceğiz inşallahurrahman. Değerli kardeşlerim ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Resulullah da buyuruyorlar ki اَكْثِرُوا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتَّى يَقُولُوا Başkaları size bu, bu, bu kişi mecnundur, bu kişi delidir deyinceye kadar Allah'ı zikredin. Şurada, burada, ayakta, çarşıda, pazarda, açıktan Gizli riyakarlık olmasın. Bütün hallerde Allah'ı o kadar zikredin ki diğer rivayet de şöyle اذكر zikran, ذكرًا zikran. الله ذكرًا يقول المنافقون انكم مراعون Celle Hazretleri'ni o kadar açıktan zikredin ki münafıklar size bu adam riyakarlık yapıyor, gösteriş için bu işi yapıyor desinler. Onlar öyle deyinceye kadar Allah'ı zikredin. Mühim olan şurası sağlam mı? Allah için yapıyor musun sen o zikri? Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın bırak. Kaldı ki malum zaman zaman söylüyoruz hocalarımız söylüyorlar bir başkasının hatırına ibadet ve taatı yapmak şirk Allah korusun. Yani bir başkasının gösteriş için ona aferin desin diye bir ibadeti yapmak mesela namazı kılmak veya oruç tutup da aleme ilan etmek şirk. Bir başkasının hatırına yapması gereken bir ibadeti, nafile ibadet bile olsa yapacağı ibadeti insanlardan çekindiği için terk etmek de riyakarlıktır. Allah için yapacağız. Bir zamanlar Konya'mızda babam Hacı Veysade hocamızdan alarak dediler ki öğle namazının son sünnetini, yası namazının son sünnetini dört kılın. Bazı kardeşlerimiz cam camide de bunu kılmaya başladılar. Tesbihimizi biz sonra çekiyoruz hocam dediler. Ee, öğlenin son sünnetini yasının son sünnetini dört kılıyoruz yine bizim cemaatimizden bazıları ee, dediler ki onlara ya bunlar riyakarlık yapıyor gösteriş yapıyor kalbine girdin mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Üsame bin Zeyd r.a. dediği gibi kalbini yardımda baktın mı ya o zat ihlasla kılıyorsa ya yarın amel defterimde iki rekat daha namaz çıksın diye kılıyorsa senin halin nice olur Mümin kardeşine suizan da bulundun. Cenab-ı Hak Hazretleri yasaklıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. Öyle söylemekle başkalarına söylediyse iftirada bulundun. Ne kadar büyük. Battıkça battın yani. Bırak kim ne yaparsa yapsın. Niye riyakarlık için yapsın ki? Mümin kardeşin dua ediyor mesela. Bu anda da ağlıyor. Ya Gösteriş için yapıyor diyor. Rab'bim nefsin ve şeytanın şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Demek ki demek ki e, Allahu Zülcelal Hazretlerini ayakta da zikredecekmişiz, oturduğumuz yerde de zikredecekmişiz, hatta yattığımız zaman yanımızın üzerine yattığımızda da Allah'ımızı zikredecek ve öylece kıbleye karşı öylece uyumaya çalışacakmışız. Ve de çok zikredecekmişiz. Her yerde ve her zaman her yerde ve her zaman Allah ile beraber olacakmışız. Ya eyullezine amenukurullaha zikran kaziira ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin ve sebbihuhu bukraten ve sabahta ve akşamda çokça onu tesbih edin. Sabahlarda ve akşamlarda. Gündüzü geçirmişsiniz Allah'ı tesbih ediyorsunuz çünkü Cenab-ı Hak Hazretlerinin birçok nimetleri içerisindeyiz. Akşam sabaha çıkmışız. Hani Resulullah tavsiye ediyorlar uykudan uyandıktan sonra duanın devamı var. Ezberleyin okuyun, uykudan kalkma duası. Kalkıyoruz, Rabbimizi tesbih ediyoruz. Adımımızı atarken Bismillah ve Billah ve Allah diyoruz. Rabbimizi tesbih ediyoruz, Rabbimizi zikrediyoruz ki akşama kadar Rabbimiz işimizi kolay getirsin, elimizden tutsun, bizi bize bırakmasın, bizi nefse ve şeytana bırakmasın. Zekeriya aleyhisselam'a Kur'an'da Rabbini zikrediyorlar. diyorlar. "Vezkur Rabbeke kesiran ya Zekeriya. Rabbinı çokça da zikret." Peygamber. Çokça da zikret ve sebih bil ashiy Akşamda ve sabahda onu tesbih et. Peygamberlere emrettiğini Rabbimiz bizden de istiyor. Ey iman edenler. Yani peygamberlerinden istediğini mümin kullarından da istiyor mesela bir hubu kıraten bakınız bizden istediği Rabbimizin peygamberlerden istediği peygamberlerinden istediği hatta Resulullah'a da aynı emir var. Ve zkur rabbeke fi nefsike tadruan ve khifeten ve bi'l ve la Resulullah'a emir, Resulullah'a tavsiye biraz daha ağır. Rabb'ını kendi nefsinde, kendi zatında, kendi içinde, kendi gönlünde fi nefsike Hani bir evvel şey kalb-i zikir. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا Yalvararak, samimiyetle, ihlasla, gönülden gelen duygularla, öyle dilin ucundan veren hallerle değil, وَخ۪يفَتًا ürpererek. Hani... E inmel mu'minunelzinedeza zikrallahü vecelet kulubuhum veizateliyet aleyhim ayatuhu zadetum imanand veala rabbihim yetevakkalun. Ayet-i kerimesini inşallah yanlış okumamışımdır. Vecelet <gülüyor> kulubuhum Allah'ın adı zikrin eee anıldığı zaman, zikri olunduğu zaman diyor Rabbimiz, gerçek müminlerin kalpleri titrer. Allah denildiği zaman mesela ezanı duymuş Allahu ekber Allahu mümin hemen camiyi sonra bir salatu selam getirmemizi sonra da efendim arkasından ezan duasını okumamızı bize tavsiye ediyorlar. Mesela ezan bitmiş bazı camide müezzin kardeşlerimizin ile yaptığı bir hata. El Fatiha diyorlar. Fatiha yok. Resulullah orada Fatiha okunmasını istemiyor. Müezzine aynen takip edin. Hayye ala salah ve hayye ala'l da Şimdi onun bugün o ders üzerinde değiliz. Onun için kısaca söylüyorum. La havle ve la kuvvete illa billah deyin. Hazretlerine vesile makamını isteyin. Yani kitaplarımızda var. Bir mümin, canım biz bunu iyi niyetle yapıyoruz. Yok iyi niyetle olmaz. Gitaht olur. Doğru olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse, nasıl tarif ettiyse, nasıl anlattıysa öyle yapacağız. Tamam mı efendim? Yani ezan duyduğu ha ezan duasını bilmiyorsa hiç olmasa ezanı emezille beraber aynen takip etsin ve Türkçe olarak onları istesin Rabbimizden. Ama ezan dinlemenin bir bilgülü ve asal akşamlarda ve sabahlarda Muhammed Rasulullah'a dönelim akşamda ve sabahda zikir tavsiye ediliyor ve sonunda da buyruluyor ki tabii onun şahsında bize işin ehemmiyetini anlatmak için Rabbimiz buyuralar. "Vela tekun minel gafilîn." Sakın gafillerden olma Muhammedim. Sakın gafillerden olma. Kendi kendimize söyleyelim. Günlük vazifemiz olursa ne günlerden ne güzel olur. İşte tasavvufi hayatın bu faydası var. Ben tasavvufa ne gerek var? Bir şeyha intizam etmeden cennete gir girilir tabii, girilir. Ama ben görüyorum Tasavvufa intisap etmeyenlerin, şeriata bağlı bir efendim üstada bağlanmayanların günleri çoğu zaman namazın dışında başka ibadet ve taat olmadan boşa geçiyor. O üstad sana tembih ediyor. Geceleyin kalkacaksın, kalkamazsan sabah namazından sonra veya işte müsait bir vaktinde günlük şu kadar istiğfar okuyacaksın, şu kadar kelime-i tevhid okuyacaksın, şu kadar salatu selam okuyacaksın, şu kadar da Allah'ı zikredeceksin. Ya kalbin inana ermesi için, huzura ermesi için Allah'ı zikretmek lazımmış. Aladin amanu ve tatumiynu qulubuhim bi dikrillah <gülüyor> ve tatumiynu qulubuhum bi dikrillah. Ala bi dikrillah yataumiynul qulub. Kur'an'da Rabimiz böyle söylüyorlar. Raat suresi olması lazım. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle durulur. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle itmi inana erer. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Sıkıntılı, stresli, dağdağlı, fitnesi çok. Yani şöyle kalbinize, gönül aleminize, düşünce aleminize zaman zaman yöneliyor musunuz? Bilmiyorum değerli kardeşlerim. Allah için söyleyin. Durduğunuz zaman namazda Allah'ın huzurunda mısınız yoksa nerelerde geziyorsunuz? Nerelerde geziyoruz? Başta kendime söylüyorum hep beraber. Bir delikanlı bana sormuştu da. Dedim yani hepimiz bu konuda çok şikayetçiyiz. Dedi ki hocam size de namazda vesvese geliyor mu? O dedim yani. O zaman imamdım. Dedim eğer vesvesesiz namaz kılan kıldıran birini bulursan getir bizim camide onu imam yapalım. Arkasında namaz kılalım da huzurlu bir namazımız olsun. Bir lise talebesi. Öyle, ben öyle deyince rahatlayıvermişti delikanlı. Allah selamette de kılsın. Yani hepimiz namazda bile neredeyiz? Kalbimiz huzura yersin. Dünyadan yaşamadan zevk alalım istiyoruz. Allah'ın zikrine devam edecek. Günlük üç bin, beş bin, on bin zikredenler. Bak bakalım onların bir kalplerine. Sonra işte biraz evvelki söylediğimiz kalbi zikir. Tefekkür hali, ibadet. Onun üzerinde zikri daimi, ondan sonra da tefekkür. Ondan sonra da ihsan mertebesi geliyor. Böyle güzel tefekkür devam etti mi? Hani biraz evvel tefekkürden bahsettim ya. Ondan sonra artık her yerde, her halde Allah'ın huzurundadır. Allah'ı asla unutmuyor. İşte o zaman ihsan mertebesine eriyor insan. Kalplerin huzuru için, kalplerin istenilen manevi berekete erişmesi için çokça Allah'ı zikretmek ve kalbi Allah'ın zikriyle mutmain hale getirmek. Yani huzura ermiş. Böyle önünüzde bir derya, hiç. çarşaf gibi böyle, sıkıntı yok, keder yok. Çünkü Allah ile beraber, çünkü tevekkül var, çünkü takdire rıza var, çünkü ben onu göremiyorum ama o beni görüyor teslimiyeti var. Çünkü gelen her şey ondandır teslimiyeti var abi sabahleyin kalktığı zaman acaba bugün ne yapasam ki ne etsem ki ne yapacağım ne edeceğim diye düşünürmüş. Arif olan ise bugün Rabbim beni nerelerde hangi davranışlarda kullanacak? Beni nereye yönlendirecek? Ben ben ne, ne Rabbimin emriyle hangi işleri yapacağım? Yani anlaşılır bir dille söylemeye çalışıyorum. Beni nerede istimal buyuracak Rabbim? Ona ona bakarmış. Onun için arif denilirmiş okullara. <gülüyor> Efendim ee, kalplerin itmi inana ermesi, eğer huzur istiyorsak, eğer sükun istiyorsak, eğer şu kısacık dünyadan, yaşantıdan bereket istiyorsak, sıkıntılar, stresler bitsin de, alabildiğimiz kadar, becerebildiğimiz kadar dünyadan zevk alalım istiyorsak, kalplerimizi Allah'ın zikriyle yeşertmeliymişiz. Resulullah buyuruyorlar ki, مَسَلُوا الَّذ۪ي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذ۪ي لَا يَذْكُرُ اللّٰهُ Meselü'l hayy ve'l Allah'ı zikreden kişinin hali ile Allah'ı zikretmeyenin hali o gün zor bir gün o gün çetin bir gün onun için yani adam hani e, Konya'ya gelirken demişler ki geçmişteki meşhurlardan birine efendim Konya'lılar dindar insanlardır burada Burada biraz çok Allah deyiverin konuşmanızda filan demişler de, Küçül, küçülme telakki ediyor. Tabi Allah dilini ve kalbini melunun mühürlemiş de onun için, bu, bu, bu ve bu tipteki melun adamlar, lanetlenmiş, iblisten daha adi insanlar, Allah'ı zikretmekten, Kibirlenen, böbürlenen insanlar Allah dillerini ve kalplerini mühürlemiş de onun için. Hani ayet kelime de var ya. Khatm Allahu ala kulubihim ve ala sema. Günlük Rabbimizi zikrettiğimiz belirli bir sayı olsun, olsun değerli kardeşler. Belirli zikrimiz, belirli istiğfarımız, belirli. İsterseniz es Sadıqübile Hazretleri 25 istiğfar, 25 kelime tevhid, 25. Veya işte siz biraz daha çoğaltın, biraz daha çoğaltın. Zaten ilk başlayanlara 100, 101, 111 ders veriyorlar değerli kardeşlerim. Bunları yapmak yarım saat tutuyor yani. Sonra da Allah'ın zikri. Orayı söylüyordum, unuttum. Tekrar diyeyim ondan sonra da bitireyim. Ee, eğer kalp böyle Allah'ı zikreder de belirli bir seviyeye ulaşırsa, ondan sonra sen diyorlar zikri de bırakacaksın. Murakabeler başlıyor. Tefekkür deryasına dalacaksın. O o derya bizim bilmediğimiz, görmediğimiz ama Rabbimizden niyaz ettiğimiz bir deryadır. Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Hacı Bayramı Velilerin, Abdülkadir Geylanilerin, Muhedin Arabilerin, Allah dostlarının cevelan ettiği derya. Alemlerin Yüce Rabbi... Sevdiği kullarına verdiği gönül bereketinden, gönül bereketlerinden bize de nasip etsin inşallah. O zaman o zaman bir bakın bakalım. Daha çok Allah'ı zikrettikten sonra hayat nasıl daha güzelleşecek? Mesela rüyalar daha ne kadar güzel olacak? İnsanın ağzına nasıl tat gelecek? Efendim, her şey daha, daha nasıl bir başka olacak? Yaşamanın insan daha çok nasıl zevkini olacak? Bakınız görünüz. Cenab-ı Hak Hazretleri bize bize sevdiği kullarına verdiği çileleri imtihanları değil de rahmetinden, lütfundan, kereminden olan ihsanlarını bahsetsin ve de yüce zatını çokça zikreden bahtiyar kullarından eylesin. Daha alacağım ayetler var, hadisler var bu konuda inşallah. Gelecek hafta hem beraatten bahsedeceğiz. berat gecesinin kıymetinden ve değerinden Rabbim ömür verirse inşallah diyerek söylüyoruz değerli kardeşlerim. Hem de Zikir konusuna devam edeceğiz inşallah. Bu konuda söyleyeceğim bazı şeyler daha var. Zamanım dolmuş. Zikrin sohbeti bile bana zevk verdi. Umarım ki siz de istifade etmiş ve zevk almışsınızdır. Allah'ın zikrinde ve Rabbimizin sizi zikrinde daim olun inşallah. Allah'a emanet olun. Geceniz hayırlı olsun. Rabbim nasip ederse tekrar buluşmak üzere diyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm.